Elhamdülillah Rabbil Alamin ve salatu vesselam ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, kabir azabı ile ilgili e, Derlediğim soru ve cevaplara devam ediyorum. kardeşimiz diyor ki kabir azabı sürekli midir? Benim bir kardeşim vardı diyor vefat etti. Çok kusurları vardı, hataları vardı. Büyük günahlar işliyordu. Fakat ben onu çok seviyordum. Kabir azabı hakkında çok korkunç şeyler okudum. Kabir azabı ona sürekli mi olacaktır? Ben sadaka ve hac gibi Allah Teala'nın hoşuna giden iyilikler yapsam ve bu iyiliklerin sevbini ona bağışlasam onun azabı kendisinden hafifler mi? Hafifletilir mi? Lütfen beni bu konuda aydınlatır mısınız? Çünkü onun için çok üzülüyorum, çok hüzünleniyorum diyor. Cevaben diyor ki hocamız kardeşinizin durumu Allah Teala'ya kalmıştır. O dilerse onu azap eder, dilerse onu bağışlar, affeder. Onun hakkında kesin bir şey söylememiz mümkün değildir. Fakat sadece kabir azabı hakkında bildiğimiz kadarıyla konuşabiliriz. Kabir azabı sürekli midir? Yoksa belirli bir süre sonra biter mi, sonra erer mi? Bu meseleye gelince İmam İbnül Qayyim Allahu Teala, bu meselede şöyle demiştir. Ka kabir azabı iki türlüdür. Birincisi, bazı hadislerde İsrafil aleyhisselamın birinci ve ikinci sure üfleyişi arasındaki Süre içerisinde kabir azabı gören kimselerden azabın hafifletileceği haber verilmiştir Bunun dışında kabir azabı süreklidir Nitekim azap görenler kabirlerinden çıktıkları zaman şöyle diyeceklerdir Yasin suresi 52. ayette Allahü Teala şöyle buyuruyor Kâlû yâ veylenâ men ba'athenâ min merqadînâ hâzâ mâ va'ada'r rahmânu ve sadaka'l Yeniden dirilişi inkar edenler pişmanlık içerisinde bize yazıklar olsun. Bizi kabirlerimizden kim kaldırdı? Kim çıkardı derler. Onlara cevap olarak şöyle denilecektir. Bu Rahman'ın vaadi ve doğru sözlü elçilerin haber verdikleri şeydir. Yani ölümden sonraki baştır, diriliştir. Kabir azabının sürekli olduğuna Allah Teala'nın şu sözü de delalet etmektedir. Gafir Suresi 46. ayet. Ennar yu'radun 'aleyha gudu'u ve 'ashiya ve yevme taqumu's sa'atu edkhil al fir'aun eşeddel azab. Onlar Firavun ailesi kabirlerinde azap olunurlar ve hesap gününe kadar sabah akşam ateşe arz edilirler, sunulurlar. Kıyametin kopacağı günde Yaptıkları kötü amellerine karşılık olarak, karşılık olarak Firavun ailesini en şiddetli azaba sokun denilir. Yine e, da önceki hadis e, dersimizde de söylemiştik. Semura İbn-i rivayet ettiği uzunca bir hadiste de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kabir azabını bizlere haber vermiş. Bunları da geçenki dersimizde karci, kabir azabının türleri hakkında konuşmuştuk. O tekrar etmeye gerekiyor kardeşlerim. Yine Abdullah İbni Abbas radıyallahu teala anhum adan ribatulunduna gira o şöyle demiştir. Kharacan nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem min ba'dı hitanil medine fe semian solta insaneyni yu'azzebani fi kuburihima fe kâle yu'azzebani yu ve ma yu'azzebani fi kabirin ve innehu le kabir kâne ahaduhuma layestetirun minel boul ve bin nemime Lord, this this right. well so earth, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bir hurma bahçesinden Geçerken kabirlerinde azap Çekmekte olan iki insanın Sesini işitti Bunun üzerine şöyle buyurdu Bu ikisi azap çekiyorlar azap görüyorlar Çektikleri azap da büyük bir şey değildir Kolay olan fakat onlardan korunmaları nefislerine zor gelen bir şey idi Yani onlardan aslında iki bu, e, amel çok kolaydı ama ondan e, çekinmedikleri için nefislerine zor gelen bir şeydi Oysa o şey büyük günahıydı Yani bunu hafife alıyorlardı o, hafife almaları aslında büyük günahtı Sonra şöyle buyurdu. Evet, onlardan birisi idrar sıç sıçrantısına karşı korunmaz. Diğeri ise insanlar arasında laf getirip götürürdü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sonra yaprağı olmayan yaş bir hurma dalı isteyerek onu ikiye ayırdı. Bir parçasını birinin üzerine dikti, diğerini de öbrünün üzerine dikti ve bu iki yaş dal yaş kaldıkça o ikisinden azabın hafifletilmesini ümit ederim buyurdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste azabın hafifletilmesini iki hurma dalının yaş kalmasıyla sınırlı kılmıştır. Şu anda kişiler böyle yapmıyor mu hocam? Evet. Değil. İşte ona geleceğiz inşallah. Evet. Ebu Hurair radıyallahu te'ala anhu'dan rivayet olunduğuna göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor. Beynama raculun yetebekhtaru yemşifib burdeyhi qad e'cebethu nefsuhu fekasefallahu bihil arda فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ ف۪يهَا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ رَوَهُ muslim Vaktiyle kendini beğenmiş, böbür, böbürlenmiş bir adam, güzel elbisesini giymiş, çalım satarak yürüyordu. Allah Teala onun yerin dibine geçirdi. O kibirlenerek yeryüzünde yürümesinden dolayı, Allahu Teala onu yerin dibine geçiriverdi. O şahıs kıyamete kadar, yani kıyamet kopuncaya kadar, debelenerek yerin dibini boylamaya devam edecektir. Yani o şekilde azap edilecektir kabrinde. İşte bu da kabir azab, azabının kıyamete kadar olacağını delalet eden başka bir delil. Yine Berâ ibn Azib'in e, rivayet ettiği uzunca bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet olunan o e, kabirde sorgu e, kişi defnodu, defnodu defn edildikten sonra ilk e, münker ve nekir'in gelip de kendisine soracağı 3 soru vardı. Onu geçen haftaki dersimizde söylemiştik. O sorulara eğer mümin ise düzgün cevap verecek. Rabbin kim? Kitabın ne? E, nebin kim? Bu sorulara 3 3 soruya mümin doğru cevap verecek. Eğer Kafir, münafık, müşrik ise bu soruları cevap veremeyecek. Veya ha diyecek evet bir şey bu insan insanların böyle şeyler söylediklerini işitmiştim ben de öyle demiştim diyecek. İşte o hadiste geçtiği üzere böyle cevap veren Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in haber verdiği üzere kabrinde kıyamet kopuncaya kadar azap edilecek. İkincisi, İbn-i Kayyım'ın e, söylediği kabir azabının ikinci türü, belirli bir süreye göre azap, azap edildikten sonra kabir azabı kesilir diyor. i̇bn El Kayyım rahimahullahu teala. Bu azap türü günahları az olan bazı günahkar müminler içindir. Bu kimseler günahlarına göre azap görecekler. Aynı cehennemde azap gördükten sonra cennete girecek olan müminler gibi. Daha sonra azapları onlardan hafifletilecek, kaldırılacak. Yani günahlarının nispetince kabir azabını çektikten sonra o kabir azabı onlardan kaldırılacaktır. Ölünün yakın akrabası veya başkası tarafından kendisi için dua, verdiği sadaka, yaptığı istiğfar veya hacın sevabının kendisine ulaşmasından dolayı kabir azabı ölüden kaldırılabilir diyor İbnül Kayyım rahimahullahu teala. Yani kişinin amelinin, amel defterinin açık kalmasına sebep oluyor. Diyelim ki bir insan öldüğü zaman arkasında hayırlı bir evlat bırakmışsa, hayırlı evladın kendisine yaptığı dualar, salih ameller babasına da yetişir. Yani o amel defterinin açık kalmasına sebep olur. Babasının amel defterinin. Dolayısıyla ondan kabir azabının hafifletilmesi, kaldırılmasına vesile olur. ''Kabirdeki hayatın tabiatı, şekli nasıldır?'' diye bir soru sormuş bir kardeşimiz. Diyor ki, ''Ölünün kabirde yaşadığı söylenirse, acaba onun yaşayışı dünyadaki yaşayışı gibi midir? Kabirde kendisine kaç tane duyu organı geri iade edilecektir?'' Yani dünyadaki o beş duyu organının hepsi kendisine iade edilecek mi? Kabirde ne kadar yaşayacaktır? Süre olarak ne kadardır? Ölünün cesedi kabirde sorguya çekiliyorsa, Hindistan'daki Hindular, Japonya'daki Japonlar, Japonya'daki putperestler gibi bedenleri yakılan insanların durumu ne olacaktır? Onların sorgusu nerede olacaktır? Bilindiği gibi bir doktor ameliyat sırasında acıyı hissetmemesi için insanın doya organlarını narkoz vererek uyuşturmaktadır diyor. Bedenleri yakılan ölüler nasıl olacak diye kendi kendime sormaktayım diyor bir kardeşimiz. Buna cevaben şöyle cevap veriyor. Öncelikle bilinmelidir ki Allah Teala'nın kitabında ve elçisi Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in diliyle ahiret günü, hesap, cennet, cehennem, ölüm, kabir azabı ve nimeti ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de gelen ve veya Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in temiz sünnette doğru olarak bildirilen diğer gayb ile ilgili konularda haber verilen şeylere her mümin erkek ve kadının İnanması farzdır. Çünkü biz Rabbimiz Allah Teala'nın söylediği ve haber verdiği şeylerde onun doğru olduğuna yakinen inanıyoruz. Nitekim Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinde 122. ayette "Ve men asdaqu min Allahi Söz ve vaadinde Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? buyuruyor. Başka bir ayeti kerimede Nisa suresi 87. ayette "Ve men asdaqu min Allahi hadisâ" haber verdiği şeylerde Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? Yine Allah Resulü biz Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in insanlar içerisinde en doğru sözlü kimse olduğuna onun kendi heva ve hevesinden konuşmadığına konuştuğu şeyin de vahiyden başka bir şey olmadığına yakının inanıyoruz. Böyle biliyoruz. Nitekim Allahu Teala Necm suresi 3. ve 4. ayetlerde şöyle buyuruyor. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌّ O, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendi hevasından konuşmaz. Kendi nefsinden konuşmaz. Onun konuşması kendisine vahy edilen vahiyden başka bir şey değildir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden sahih hadislerle sabit olan her şeyi hakikatini bilmesek de onu tasdik etmek farzdır. Bu sebeple ahiret cennet, cehennem, cennet ehlinin nimetleri, cehennem ehlinin azabı, kulun kabirde azap görmesi veya nimetler içerisinde yaşaması ve kabirde ruhunun kendisine geri verilmesi gibi konularda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği her şeyi tasdik etmemiz gerekir. Bunların hepsi Kur'an ve sünnetin haber verdiği birer gerçektir. Dolayısıyla kulun bunlara teslimiyet göstermesi ve Kur'an veya sahih sünnetten bildirilen ve İslam alimlerinin ittifak ettiği her şeyi tasdik etmek gerekir. Sonra Allah Teala mümin erkek ve kadına bu konuların hikmet ve sırlarını bilmeleri için onlara lütufta bulunursa bu hayır üstüne hayır olur. Yani Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize bunların hikmetini bildirmişse bu bizim için nurun nurul ale nur olur. Yani bilgimiz daha fazla artar. Eğer Böyle bir şey vermemişse ona yakinen iman ederiz. Sebebini, Sebebi ne olursa olsun allah Teala'nın bu konuda bize Haber verdiği şeye yakinen inanırız. Bunun gerçek olduğunu tasdik ederiz. Kabir sorgusu ve ölünün durumu ile ilgili konulara gelince Kabir sorgusu haktır. Ölünün ruhu kendisine döndürülür. Nitekim Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden bu konuda Sahih hadisler Bizlere gelmiştir Ölünün kabrinde haya, kabrindeki hayatı Dünyadaki hayatı gibi değildir Aksine bu hayat Özel berzah hayatıdır Berzah dedik geçen haftaki dersimizde Perde, engel anlamına geliyor Yani Ölünün dünyaya dönmesine engel olan Bir perdedir Yeme içme ve Bu gibi şeylere ihtiyaç duyulan dünyadaki hayat cinsinden değildir. Aksine ölünün bu hayatı soru ve cevabı akıl edebileceği özel bir hayattır. Yani kabirde kendisine sorulan soru sorulara verilen cevaplara akıl edebilecek bir hayattır. Nitekim kendisine iki melek gelecek ve ona Rabbin kimdir? Dinin nedir? Peygamberin kimdir? diye sorular soracaktır. Mümin erkek ve kadın şöyle cevap verecektir. Rabbim Allah, dinim İslam Nebim Peygamberim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdir diyecek Evet Hadisin devamında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem e, Uzunca bir hadis e, Allah Teala O mümine şöyle diyecektir e, me Melek Habirinde sor sorguya çek çektiği melek Allah Teala kıyamet günü seni diriltinceye kadar burası senin yerindir diyecek cenneti gösterecek. Sonra cenneteki o e, cennete giden bir kapı açılacak ve kendisine cenneteki yeri gösterilecek. Eğer mümin değil de kafir, müşrik, münafık ve başka bir veya başka bir din, dinden öl e, ise o ölen kimse. Kendisine Cehenneme giden bir kapı açılacak Ve denilecek ki işte burası Senin kıyamete kadar Yani kıyamet kopuncaya kadar Senin yerin burasıdır denilecek Bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hadisinden anlıyoruz ki Kabrin cennet bahçelerinden bir bahçe veya Cehennem çukurlandan bir çukur olduğunu bu hadisinden anlıyoruz. O kimse ister gömülmüş olsun, ister gömülmemiş olsun veya denizin dibine gitmiş olsun, onun durumu aynı hadiste haber bildiği ve verildiği üzere olacaktır. Kabir azabı veya nimeti kabirde hem ruh hem bedene hem her ikisine birlikte olacaktır. Aynı şekilde ahirette cennet veya cehennemde böyle olacaktır. Her kim boğularak veya yanarak veya huta yırtıcı hayvanın kendisini parçalayıp yemesiyle ölürse nasibi olan azap veya nimet bu kimsenin ruhuna gelecektir, işleyecektir. İster karada olsun, ister denizde olsun, ister yırtıcı hayvanın midesinde olsun, azap ve nimet onun cesedine Allah Teala'nın dilediği şekilde gelip bulacaktır. Nasibi neyse onu bulacaktır. Fakat nimet ve azabın büyük çoğunluğu kalıcı olan ruhun üzerinde olacaktır. Ruh ya nimetler içerisinde olacaktır ya da azap görecektir. Bu sebeple müminin ruhu cennette cennete girecektir. Gidecektir. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem e, Nesai, İbn Mace, Ahmed ve Malik rivayet ettiği sahih hadiste şöyle buyuruyor. İnne ma nesmetul mümini ta'irun fi şeceril cenne. Hatta yeb'atuhu Allahu azze ve celle, ile جسديه يوم القيامه Allah Azze ve celle kıyamet günü onu tekrar bedenle gönderinceye kadar müminin ruhu cennetin cennetin ağaçlarının meyvelerinden yiyen bir kuş gibidir. Kuş gibi olacaktır. Her Müslüman erkek ve kadının Allah Teala ve elçesi Muhammed sallallahu aleyhi ve haber verdiği her şeyden emin olması, onda şüphe etmemesi, ona güvenmesi ve Allah Teala ve elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği şeyin bazı anlamı kula gizli saklı gelse bile onu Allah Azze ve Celle'ni istediği şekilde tasdik etmesi gerekir. Yani buna iman etmesi gerekir. İnsanların zannettikleri her türlü zan ve tahminleri ortadan kaldıran Allah Teala'nın hikmeti çok büyüktür. Onun hikmetine bazı insanlar Allahu Teala veya Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin açıkladığı ve İslam alimlerinin açıkladığı şeylerle belki elde edebilir o konudaki hikmeti ama bize düşen nedir? Allah Teala'nın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem bize haber vermişse ona şeksiz, şüphesiz kesin bir şekilde iman etmemiz gerekir. <gülüyor> İbn Baz radıyallahu uh, Teala böyle söylemiş. Peki günümüzde Müslümanların kabristanında gördüğümüz Hristiyanlardan geçen kabrin üzerine yaş hurma dalı veya çiçek ekmek meşru mudur? Bu şeyler yapmak caiz midir? Bir kardeşimiz diyor ki, ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir kabrin üzerine yaş hurma dalı diktiğine dair bir hadis okumuştum. Kabirleri ziyaret eden kimsenin böyle yapması sünnetten midir? diyor. Öncelikle soruyu soran kimsenin işaret ettiği, işaret ettiği hadis Abdullah İbni Abbas'ın rivayet ettiği hadistir. Daha az önce okumuştuk hadisi. Bazı alimler, ölünün üzerinden azabın hafifletilmesinin sebebinin yaş hurma dalının Allah Teala'nın adını tesbih ettiğini ve bunun da azabın hafifletilmesine sebep olduğu şeklinde yorumlamışlar. Fakat bu görüşün doğruluk derecesinin araştırılması gerekir dedik. Geçen haftaki dersimizde sebebini izah ettik. Dedi ki, Allahu Teala İmam Nebevi Rahimahullahu Teala'nın dediği gibi İsra suresi 44. ayette تسبح له vel fihin, ve والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم إنه كان حليما غفورا bu ayeti kerimede 7 kat gök yeryüzü ve bunların içinde bulunanların hepsi onu tesbih ederler yani Allah'ı tesbih ederler Onu hamd ederek tesbih etmeyen yeryüzünde, gökte ve yerde ve bunların içerisinde olan hiçbir şey yoktur. Yani Allah'ı tesbih etmeyen Allah'ı anmayan hiçbir şey yoktur. Ne var ki siz onların tesbihini anlamazsınız. O halimdir. Çok bağışla, bağışlayıcıdır. Bazı alimler de şöyle demişlerdir. Bunun, bunun anlamı göklerde ve yerde Allah'ı tesbih etmeyen hiçbir canlı yoktur demektir. Sonra şöyle demişler alimler her şeyin canlı oluşu bulunduğu duruma göredir. Örneğin tahta kurumadığı sürece canlıdır taş kesili parçalan mı parçalanmadığı sürece canlıdır. Tefsircilerle alimlerden bazı tahkikçiler bu hükmün genel olduğu hükmüne varmışlar. Yani Allah Teala'yı tesbih etmek sadece yaş olan şeye hast, hastır. O e, kuru olan şey Allah'ı tesbih edemez, etmez denilemez. Dolayısıyla yaş ve kuru her şey Allah Teala'ya hamd ederek tesbih eder. Yani taşlar da kuru olmasına rağmen Allah'ı tesbih ederler. Tesbih şekli nasıl oluyor? mesela? Nasıl Yani Allah'ı anmak. Nasıl? Subhanallah, elhamdülillah bunlar tesbihdir. Taş nasıl tesbih eder? Allah Allah'ı tesbih etmesi nasıl? Subhanallah. Taş. Niye yani ona onlar da Allah Allah'ın elinde değil mi konuşturmak onlar? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de Taşlara kendisinin Allah'ın elçisi olduğuna şahadet etmelerini söylediğinde taşlar dile gelmedi mi? Ya. Konuştular. Allah da onları konuşturur. Bir Evet. kabrin bir şey Evet. Kabrin üstündeki taş da zaten. Evet. Evet. Evet, onun hikmetini Allah e, alimler diyor ki bu Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hususiyetlerinden bir tanesidir. Yani ona verilen bir özelliktir, ümmete verilen bir özellik değildir. Ümmetin böyle bir şey yapma hakkı yoktur. O ona verilmişti sadece o hususiyet. İkincisi Allahu Teala vahiy ile ona bildirmiştir o iki kişinin kabirde azap gördüklerini. Bize bize böyle bir şey bildirildi mi? Hayır. Biz gidip de bir Müslümanın başına ağaç dikersek onun Hakkında suizanda bulunuruz. Yani azabının hafifletilmesini ağacı dikmekle istememiz, o ölen kimse hakkında suizanda bulunmak olur. Belki o insan azap çekmiyor. Niçin azabının hafifletilmesini istiyorsun sen? Belki azap görmüyordur. Onun hakkında suizanda bulunuyorsun. Artı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı o olaydan sonra böyle bir şey yapmadılar ki. وَمَا اَتَكُمُ الرَّسُولُ عنه, وَمَا diyor عَنْهُ Allah Teala. Allah'ın Resulü size neyi emretmişse, neyi yap, yapın demişse onu yapın diyor. Neyi getirmişse, vermişse alın diyor. Neyden de yasaklamışsa onu bırakın, terk edin diyor. Allah Resulü böyle bir şey yapmış mı? Hayır. O olaydan sonra. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in güzide ashabı böyle bir şey yapmış mı? Ecurunul müfaddale dediğimiz tabi sahabe tabiin ve etbaü't tabiin. Böyle bir fiilde bulunmuş mu? Hayır. O zaman bizim ke, bizim kendi yanımızdan böyle bir şey çıkarmamız doğru olur mu? Peygamber men etmiş bu. Ayrıca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir şey yapmamış ki başka bir fiili bunu yaptıktan sonra peygamber bunu yapmasını demiş. Ama o, o o fiilden sonra başka bir böyle bir şey yapmamış ümmetine örnek olması için böyle bir şey yapmamış. Sadece o iki insanın azap görmekte olduğunu görünce böyle bir ayrıcalığı Allahu Teala kendisine vermiş. Ayrıca bu bu adet Yahudi ve Hristiyanlardan gayrimüslimlerden Müslümanlara intikal eden bir hastalıktır. Bir bid'attir. Böyle bir şey Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sünnetinde yoktur. Ama diğer dinlerde böyle bir şey var. Biz onları, böyle bir şey yaptığımız zaman onları taklit etmiş oluruz. Oysa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize onlara ittiba etmememizi, muhalefet etmemizi emrediyor. İlmi Araştırmalar ve Fetva Daimi Komitesi'ne şöyle bir soru sorulmuş. Onlar bu konuda soru sorulmuş. Onlar da bu şu cevabı vermişler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin iki kabrin üzerine yaş hurma dalı koyması ve kabirlerinin üzerine hurma dalı konulan o ikisinden azabın hafifletilmesini ümit etmesi Allah Teala'nın elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme göstermiş olduğu azabın iki şahıs hakkındaki muayyen bir olaydır. Yoksa genel bir olay değildir. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme has bir durumdur. Müslümanların kabirlerinin böyle olması konusunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden bir fiil sadır olmamıştır. Rivayetlerin farklı olmasını varsayarsak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki veya üçten fazla böyle bir şey yapmamıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini örnek almağı ve Müslümanlara faydalı olma konusunda onlardan daha gayretli kimseler olmamasına rağmen sahabeden birisinin böyle bir şey yaptığı rivayetlerde bilinmemektedir. Sadece Bureyde El, el Eslemi radıyallahu teala anhu'dan rivayet olunduğuna göre o kabrinin üzerine iki yaş hurmadarlık konulmasını vasiyet etmiştir. Fakat sahabeden Allah onlardan razı olsun onun bu vasiyetini onaylayıp yerine getiren hiç kimse yoktur. Dikkat edin kardeşlerim Bureyde El Eslemi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bu fiilini örnek olarak gösterip vasiyet ediyor başının ucuna yani defnedildikten sonra hurma dalı ekilmesini vasiyet ediyor. Ama sahabenin anladığı sünnet anlayışı nedir? Böyle bir şeyin sünnet olmadığını sahabe anladığından dolayı bu vasiyeti yerine getirmiyor. Niye sünnete muhalif bir durum? Bu vasiyeti yerine getirmiyor sahabe radıyallahu taala anum. Şeyh İbn Baz rahimehullah teala da diyor ki böyle yapmak meşru değildir. Yani kabirlerin üzerine ağaç dikmek çiçek ekmek bunlar meşru değildir. Aksine bu bir bid'attır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaş hurma dalını koymasının sebebi o iki sah kabir sahibinin azap görmekte olduklarını Allah Teala'nın elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gösterdiği içindir. Yani ona vahiy ederek gösterdiği içindir. Yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diğer kabirlerin üzerine yaş hurma dalı koymamıştır. Sadece o ki iki kişi miydi azap görenler? Belki başka insanlar da vardı. Öyle değil mi? Ama Allahu Teala sallallahu aleyhi ve selleme sadece o iki kişinin olayını göstermiştir. Ve o iki kişi için izin vermiştir Allahu Teala. Bunun hikmeti ne yani? Bunun nasıl İşte Allahu Teala Özür dilerim efendim. O men noktasında ben bir cevap verebilir miyim? Evet. yani şimdi orada bir şey nuansı var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şimdi takiri sünnette sünnet diye bir sünnet var yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizzat yaptığı veya emrettiği ağzına çıkan değil de yani başkası tarafından huzurunda yapılan şeyler. Ve gerekirse ya sessiz kalıyor o zaman bunun ikrar ettiği. Ama bu tekrarlanıyor. Aynı fil bir daha tekrarlanıyor. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir defa o şahıslar hakkında özel bir durum var, ilham alması, onun yani kendisine zahir olması ve bizzat kendisini yapması ama daha sonra e, yani bu men etmediği noktasındaki şeye cevap olsun diye söylüyorum. Daha sonra böyle bir fiile de e, meyal vermemiş. Yani Resulullah s.a.v'den sonra bunu örneken Resulullah'ın çünkü ashabın bir sünnet anlayışı var. Resulullah bir şeyi örnek olsun diye yapıyordur ya da onu emrediyordur ya da onların yaptığı bir şeyi tak, ikrar ediyor ve öyle devam ediyor. Burada süreklilik yok. Yani daha sonra bir sürü ölüm olayları olacak. İnsanlar ölecek ama e, hiçbir zaman böyle eğer bu sünnet ise sünnet olarak tekrar uygulanması gerekirken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey yeltenmeyecek. Yani dolayısıyla dımni bir menedir bu. Yani gizli bir e, mendir. Yani terk etmeyi ikrardır. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir daha bu ameli yapmaması. O halde bu Resulullah'a özeldir. Yani dolaylı bir menendir. Yani bunu böyle algılamak lazım. Bir zorlukları zorlukları zorlukları zorlukları zorlukları zorlukları zorlukları zorlukları Efendim? Hı. Ama ikrar yani bunu yaptığı zaman onu diyorum işte. Tekrarlamadı. Ha, Kendisini diyorum. Kendisini bir defa yapıyor ama ee, sahabenin onu yapmasına ses çıkarmıyor. O sünnet mesele süre geliyor. As, o sizin dediğiniz sünnetler Resulullah'ın uzarı. Resulullah bir defa yapıyor ama Ashab onu tekrar ediyor sesini çıkarmıyor. Ama bunda öyle bir şey yok. Başkasına sirayet etmiyor yani bu. Hani yapmıyor işte. <gülüyor> ya, yapmamasını işte öyle algılıyor sahabe. Yani dımni yani gizli bir men olarak anlıyor yani. Bunu sünnet olarak algılamıyor yani bu algılama önemli yani. Hikmeti şudur yani kabir azabının da olduğunu delalettir. Onu ashaba beyan etmektir. Yani kabir azabına sebep olan bazı şeyler vardır. Buna dikkat edilmesi için bir mesajdır. Evet Hüseyin kardeşimizin dediği gibi yani, yani e, orada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aslında e, dikkat etmek, dikkat çektiği iki nokta var. Veya azap görmelerine sebep olan o iki büyük günahı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işaret ediyor. O da birincisi idrarından sakınmamak, i, idrarın sıçrantısına dikkat etmemek. İkincisi ise insanlar arasında laf getirip götürmek, kovculuk yapmak, nemime dediğimiz olay bu iki olaya dikkat çekiyor. Yani bu iki olayın e, a, kabir azabına kabir azabının sebeplerinden olduğuna delale, e, dikkat çekiyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Peki bununla ilgili zaten bir sürü hadis bulabiliriz. Evet. Hadis terim, nemimiyle işte böğülden sakınma ile ilgili hadisleri bulabiliyorsunuz. Evet. Ee, aynı şekilde kabirlerin üzerine yazı yazmak çiçek dikmek de caiz değildir çünkü Allah Resulü sallallahu Aleyhi ve sellem kabirleri kireşle sıvayıp boyamayı, kabirlerin üzerine bina yapmayı ve kabirlerin üzerine oturmayı nehyetmiştir. Nitekim o şöyle buyurmuştur sallallahu Aleyhi ve sellem efendimiz. Neha Rasulullah R A R A R A R A R A R A R A R an R A R A R A R Ravahu muslim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabri kireçle sıvayı boyamayı Kabrin üzerine oturmayı Ve kabrin üzerine bina yapmayı Yasakladı Demek ki Yahudi ve Hristiyanlardan Geçen adetler Maalesef Müslümanlara da geçmiş Aynı yaptıkları hataya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Buyurduğu gibi Letettebi'anne senene men kâne qablekum حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ حَتَّى اِذَا دَخَلُوا جُحْرَ دَبٍ لَا دَخَلْتُمُهُ buyuruyor. Sizler, sizden öncekilerin izlediği yola, onların yoluna adım adım karış karış tabi olacaksınız. Onlara uyacaksınız. Hatta onlardan birisi keler deliğine girdiği zaman siz de gireceksiniz. Yani onların yapmış olduğu e, İşlerin aynısını sizler de yapacaksınız, buyurmuş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Maalesef görüyorsunuz İslam alemindeki hastalıklar, batırlardan bir hastalık çıktığı zaman hemen Türkiye'de veya İslam ülkelerinde sirayet ediyor. Görüyorsunuz yere sürünüp yatmalar şimdi çıkmış Türkiye'de. Ba, dumping mi diyorlar, ne diyorlar? Bir zamping mi, bir hastalık çıkmış Türkiye'de. Avrupa'da çıkmış, Avrupa ülkelerinde. Türkiye'de de çıkmış şimdi. Yere yüzüstü uzanıp da yatma hastalığı. Yani Hristiyanlar bir hastalık çıktığı zaman hemen bir bizim... Evlen, bir sivil hareket edeme olarak. Evet. İslam ülkelerinde de maalesef... Çekmek. Iste, i̇ster adı Hasan Hüseyin olsun, ister Ahmet Mehmet olsun. Hristiyanları hemen gayrimüslimleri taklit ediyorlar maalesef. İşte bu hastalığı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize 14 asır önce haber veriyor onların hatasına onların izlediği yola girmememizi düşmememizi bizlere haber veriyor Allah bizleri muhafaza eylesin. akhiru ala ala alihi Sadece üzerine bir taş koyarsın haber olduğuna dair taş koy yani Yarın bir gün işte bu üstüne isim yazdığın zaman veya bir alamet-i farika koyduğun zaman ileride insanların o kabri yüceltmesine daha zor, sonra da üzerinde ibadet etmesine sebep oluyor. Kabrin üzerine taş koyarsın başucuna. Niye insanlar gelip üstünden geçmesin diye? Ez kabri, kabrin üzerinden geçmesinler diye. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nehy ediyor. Hayır, sadece isim olan işte, İsim, sünnette böyle isim bir şey yok. Kimin, kimin ismini mesela yazılır. Bilirim ben oraya geldiği zaman, bilirim Ya sen dua, kabul, zaman, kabul kabul sen dua ettiğin zaman, sen dua ettiğin zaman, dua et, Allah'ın izniyle o dua yerine ulaşır. Bizim Allah ilkokulda Allah. bir hocamız vardı, Allah. Evet. Vefat etti herhalde. Allah iman üzere göçen herkese rahmet eylesin Rabbim. Evet. İlkokul, e, şey, ortaokul birinci sınıfta öğrencinin birisi kompozisyon yarışmasında... Öğretmen bir e, ödev vermiş, yazı, yazı, e, bir konuda yazı yazın demiş. Öğrencinin birisi yazmış, nokta virgül hiçbir şey koymamış. En sonuna nokta virgül, noktalı virgül, iki nokta üst üste ondan sonra soru, e, soru işareti hepsini en sonuna koymuş. En sonuna koyduktan sonra arkasına <gülüyor> demiş ki yerlerinize maç maç demiş. <gülüyor> yerlerinize marş, marş demiş yani cümlenin içerisindeki yerlerinize maşmaş. O manada. Evet. Yerlerinize maşmaş. Sen de kabre girdin. Ölün kimdi diyelim ki Hasan'dır, Hüseyin'dir. Sen dua ettin. Ya Rabbi kabri, kabrini nurlandır, kabrini genişlet. Ya Rabbi onu cennet bahçelerini kabrini cennet bahçelerinden bir bahçeye çevir diyerek dua ettin. Veya rahmet okudun. İlla gidip başına mı okuman gerekir? Veya adının evet. üzerinde adı mı yazılması gerekir? Yok. Sen dua ettin doğan. Marş marş yerine gider o, Allah'ın izniyle. <gülüyor> bayramlarda olsun, <gülüyor> cumalarda olsun, ziyaret etmek için... Efendim? Sıvaktır, sıvaktır Efendim? İşte o görsellik de ziyaretle sınırdı hocam. Kabirleri ziyaret edin diyor Allah, bayramlarda değil. Her zaman ziyaret et, bayram değil, o Türkiye'deki bir şeydir. Tamam ama, her zaman ziyaret edebilirsin. Kabirleri ziyaret etmek, ne için? İki gaye içinde. Birincisi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in e buyurduğu gibi اَلَا اِنْي نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ اَلَا فَزُرُوهَا diyor. Ben sizi kabir ziyaretinden önce yasaklamıştım diyor. Şimdi gidin ziyaret edin diyor. Çünkü kabir ziyareti size, ahiretinize hatırlatır diyor. Alimler diyor ki, kabre bir insan giderse öncelikle ahiretini hatırlatması için kabir ziyareti meşru kılınmış. İkincisi ise kabirde yatana dua etmek içindir. Çünkü o duaya muhtaçtır. Bir, birinin açıp telini Allahümmeğfirlehu demesine muhtaçtır. Senin bir rahmet okumana muhtaç insan. Erkeklilere has mı? Efendim? Er Erkeklilere has mı? O ayrı bir mesele. O da ihtilaflı bir konu. Yani dua etmen senin, o insan senin duana muhtaçtır. Bir de sen o kabiri ziyaret etmekle ahireti hatırlıyorsun. İşte iyi insan gururlanma, kibirlenme Allah'tan uzak yaşama Kur'an ve sünnetten ayrılma Bak senin akıbetin de onun gibi olacak Odur yani Gayesi müminin nedir? Kabirde Kabirleri ziyaret ederek Kendi hayatına bir çeki düzen vermesi Ahiretini hatırla, hatırlaması İkincisi ise kabirde yatanı dua etmesidir İlla gidip başının ucunda Dua etmesi şart değil ki Durdun kabristanın sınırına geldin Dua ettin O da kendi ölüne de dua ettin. Başkasına da dua ettin. Onlara da ihtiyacı var. Can bir de evde namaz kadar geldi. Ondan sonra da dua etsin. Evet. Şarkıya Herkese yani. dua edebilirsin. Ama kabre gitmek, özellikle gitmek sünnettir. Orayı ziyaret etmek, bir de, ahiretini bir de, hatırlaması bir de, için. derin hayatın şeyiyle ve kalkıp gidip evde dua etmektense o kabre gidip böyle Tabii o, o aniyeti hissetmek biraz evet. nefsi okşuyor. Adamın birisi. Görsellikten kastırıyor. İşte yani onu diyorum. Yani Görsel. çocuğunu götürüp de. İşte bak şurada şuradan yatıyor, şurada şu annen yatıyor deyip de bunu bilen insanlar öyle öle kadar gösteriyorlar. Yani. Eğer isim yazılmazsa ben öldükten sonra o meçhule karışıyor. Görsellik zede alıyor. Evet. Ben çocuğumu eğitmek için bak ölüm vardır diye bilmek için böyle bir şeye ihtiyaç duyuyordum. Mesela. Evet. Ve Türkiye'de şu anda bayramlarda, arefe günlerinde çok yoğun bir şekilde kabir ziyaretlerine girdi. Senede iki defa. Yani ama o günlerde çok yoğun. Kamuşlar mesela ben karşıyaka mezarlarına gidemiyorum. Yollar o kadar tıkalı ya. Yani. Öten çıkamıyorum. Evet. Bir şey soracağım hocam. Kuru kırmayı namazdan. Sen de anlat da ben de bir kısa anlatacağım hocam. Ne iki dakika bir kısa. İki dakika devam ediyor. Evet. O zaman.